Geçen asrın son yıllarıydı. Alemi İslam için felaket ve helaket asrı olacak maddeci ve gaddar 20. yüzyılın ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. Batının inkarcı zihniyeti imanları yaralıyordu. Kurt gövdenin içine girmişti. İttihadı İslam'ın sembolü altı asırlık ulu çınar sarsılıyordu. Asırlardır bu milleti topla, tüfekle yıkamayan din ve mukaddesat düşmanları sinsi plan ve desiselere girişmişlerdi. İngiliz Müstemlekeler Bakanı tezgahı tezgahıysa bütün planların temelini teşkil ediyordu. Bir gün avam kamerasında konuşurken elindeki Kur'an'ı gösteren Gladstone şöyle diyordu. ''Bu Kur'an Müslümanların elinde bulundukça biz onlara hakim olamayız.'' Ya Kur'an'ı ortadan kaldırmalıyız veya Müslümanları ondan soğutmalıyız. Bu dehşetli plan, Bediüzzaman'ın ruhunda müthiş bir feveran ve gayret uyandırmış, bütün dünyaya karşı bir azimle şöyle haykırmıştı. Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez manevi bir güneş olduğunu dünyaya göstereceğim ve ispat edeceğim. Yıl 1894, Bediüzzaman henüz 18 yaşlarında bir gençti. Ona bu cümleyi söyleten kuru bir cesaret, gelip geçici bir hamiyet değildi. O çocukluğundan beri büyük bir çığır açacak, dünya çapında bir mücahede başlatacak, adeta dünyaya meydan okuyacak bir şekilde yetişiyordu. Henüz 12 yaşındayken icazet alan, tahsili müddetince... Herkesin hayran kaldığı harikalıklar gösteren Bediüzzaman, İslami ilimlere dair 80 kitabı ezberlemişti. Kısa zamanda tarih, coğrafya, matematik, jeoloji, fizik, kimya, astronomi ve felsefe gibi müsbet ilimleri tahsil etti. Genç dimağında koca Osmanlı'nın ve 20. asrın eşiğinde kıvranan insanlığın dertlerinin ızdırabını taşıyor, onların hal çareleri için orijinal fikirler üretiyordu. Bu maksatla Medresetü Zehra adını verdiği, din ve fen ilimlerinin beraber öğretileceği büyük bir üniversitenin şarta tesisi için İstanbul'a gelmişti. İstanbul o yıllarda 31 Mart öncesinin fikir kargaşası içindeydi. Keşmekeşe dönen içtimai hayat her bakımdan kaynıyordu. Böyle bir vasatta Fatih'teki şekerci hanına yerleşen Bediüzzaman, kapısını Burada her suale cevap verilir, her müşkil halledilir. Fakat sual sorulmaz yazarak her türlü ilme vakıf olduğunu gösterdi. Bu yıllarda Volkan, Serbesti, Şak ve Kürdistan gazetelerinde makaleler yazan Vediüzzaman, yazılarında birliği, beraberliği, meşvereti, hürriyeti savunuyordu. Her bir sözü bir düstur, her bir cümlesi rehber olan bu yazılarda şöyle diyordu... Milletin kalp hastalığı, zafı ı diyanettir. Bunu takviye ile sıhhat bulabilir. Mesleğimiz ise ahlak-ı ahmediye ve vesselam ile tahalluk ve sünnet-i peygamberiyi ihya etmektir. Ve rehberimiz şeriat-ı garra ve kılıncımız da berahini katıa ve maksadımız i̇lâ Kelimetullah'tır. Artık bütün İstanbul, devrin ilim ve fikir çevreleri, onun ateşin zekasını, eşsiz ilmini, harikulade mücadele azmini konuşuyordu. O gün onun giriştiği her mücadelenin, belirttiği her görüşün ayrı bir tesiri, farklı bir ağırlığı vardı. Bediüzzaman, gazetelerdeki makalelerinden, hamallara yaptığı konuşmaya, Hürriyete Hitap isimli nutkuna kadar kaybolup gitmesine izin vermemiş... Onları kitap haline getirerek istikbaldeki nesillere ulaşmasını sağlamıştır. İlk eser olan Nutuk 1910 yılında basılmıştır. Bu eserde şöyle diyordu: Yaşasın şeriat-ı garra, yaşasın adaleti ilahi, yaşasın ittihadı milli, ölsün ihtilaf, yaşasın muhabbeti milli. Gebersin arazi şahsiye ve fikri intikam. 31 Mart'tan sonra kurulan divan-ı harbe verilen Bediüzzaman, 1909 yılında Volkan gazetesinde çıkan yazılarından dolayı suçlanır. Muhakemenin yapıldığı binanın penceresinden, idama mahkum edilenlerin dar ağaçlarındaki hali görülmektedir. Bu dehşetli manzara karşısında, Pervasız bir müdafaa yapan Bediüzzaman zulme ve istibdada meydan okuyarak haksızlığa karşı haykırır. Mahkeme reisi Hurşit Paşa'nın Sen de şeriat misin Sualine şöyle cevap verir. Şeriatın bir hakikatına bin ruhum olsa feda etmeye hazırım. Zira şeriat sebebi saadet ve adaleti mahs ve fazilettir. Fakat ihtilalcilerin isteyişi gibi değil. Pek çok kimsenin idama mahkum edildiği bu mahkemeden beraat alarak çıkan zaman Zalimler için yaşasın cehennem, zalimler için yaşasın cehennem, diyerek büyük bir kalabalıkla Bayezid'den Sultanahmet'e kadar yürür. Bu müdafaanın bulunduğu eser, Divan-ı Harbi Örfi ismiyle 1911'de bastırılır. Hutbey-i Şamiye isimli eseri ise tam bir ümit çağlayanıdır. Şam'da 1910 yılında içinde yüzden fazla alimin bulunduğu 10 binden fazla cemaate verilen bu hutbede bediyü zaman asırlardır biriken ve İslam alemini geri bırakan hastalıkları tespit ediyordu. Müslümanları, ümide, doğruluğa, sevgiye, hürriyete ve meşverete çağıran Said Nursi, herkesin ümitsiz ve kötümser olduğu bir devrede müjdeler şelalesi gibi coşmuştur. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nevi beşerin dahi bir baharı, bir sabahı olacak inşallah. Ardından neşrettiği muhakemat isimli eseri, onun sosyal hayatta olduğu kadar ilim sahasında da ne kadar vukufiyet sahibi olduğunu gösterir. Bediüzzaman tefsir usulü ve mukaddemesi mahiyetinde olan bu eserini şöyle takdim etmiştir: Mariz bir asın, hasta bir unsurun, alil bir uzun reçetesi veyahut saykalül İslamiyet veyahut Bediüzzamanın Muhakematı rüyet meydanında hatip gazetelerde muharir divanı hattı hakkın müdafi cami emeviyede müjdeci cephede kumandan olan bedi üzaman muhakematte ise bukufiyetli bir medrese alimidir O hakikatları mutuk meydanlarında cami minberlerinde divanı hattı padişah sarayında anlattığı gibi halkın içine girmiş dağdaki çobanlara ve göçebelere bile hürriyet ve cumhuriyet dersi vermiştir. Şarttaki aşiretlerle yaptığı konuşmaları 1913'te münazarat ismiyle kitaplaştırmıştır. Bu eserinde hürriyeti imanın bir hassası olarak kabul ederek şöyle demiştir. İman ne kadar mükemmel olursa o derece hürriyet parlar. İşte asr-ı saadet. Birinci Cihan Harbi patlak vermişti. Osmanlı, yedi cephede birden savaşa girmişti. Gönüllü alay kumandanı olarak, talebeleriyle birlikte Kafkas cephesinde cihada koşan Bediüzzaman, Rus toplarının gülleleri altında bile eser yazmaktan geri durmamıştır. Savaş öncesinde, ''Hazırlanınız, büyük bir felaket geliyor.'' diyerek, talebelerine silahlı talim yaptırarak, Medreseyi kışlaya döndüren Bediüzzaman avcı hattında, at sırtında, düşman gülleleri altında her an şehit olmaya hazır olduğu bir zamanda İşaretül İcaz isimli tefsirini yazarak harp meydanını da medreseye çevirmişti. Bediüzzaman'ın esaretten döndükten sonra 1918'de bastırdığı bu tefsir İstanbul'daki alimlerin ve hocaların takdir ve tahsinleriyle karşılanmıştır. Kur'an'ın harf ve kelimelerindeki hazinelerin ince sırlarını tek tek ortaya çıkaran ve Kur'an'ın nazmındaki icazını ispat eden bu şaheser tefsir hakkında Bediüzzaman yıllar sonra şöyle diyecekti. Ma'ahaza, kaleme aldığım şu İşarat-ül İcaz adlı eserimi hakiki bir tefsir niyetiyle yapmadım. Ancak ulemayı İslam'dan ehli tahkikin takdirlerine mazhar olduğu takdirde uzak bir istikbalde yapılacak yüksek bir tefsire örnek ve bir mehaz olmak üzere o zamanların insanlarına bir yadigar maksadıyla yaptım. Bediüzzaman İstanbul'da bulunduğu yıllarda ayrıca şu'at, Lemaat, Tuluat, İşarat, Kızıl İcaz, Rumuz ve Hakikat Çekirdekleri isimli eserlerini telif etmiştir. Ayrıca Sünuhat isimli eserini de bu devrede yazmıştır. Bu eserinde bazı ayetlerin veciz tefsirini yapmış... ...ve 1919 Eylül'ünde gördüğü bir rüyayı sadıkayı anlatmıştır. Rüyada bir hitabe başlığını taşıyan bu bölümde... ...mukadderat-ı İslam için toplanan... ...muhteşem bir meclisin sorularını cevaplandıran Bediüzzaman... ...şöyle der... ''Husibet şerri mahz olmadığı için... Bazen saadette felaket olduğu gibi, felaketten dahi saadet çıkar. Şark husumeti, İslam inkişafını boğuyordu, zail oldu ve olmalı. Garp husumeti, İslam'ın ittihadına, huvvetin inkişafına en müessir sebeptir, baki kalmalı. Osmanlı ve İslam alemi için en acılı günler başlıyordu. Mart 1920'de İstanbul İngilizler tarafından işgal edildi. Ayağını boğazımıza bastırıp fitne ve fesat ateşini tutuşturan İngilizler münafıkane usullerle kendilerine taraftar toplamaya çalışıyorlardı. İstanbul'da İngiliz muhipler Cemiyeti bile kurulmuştu. O zaman Darül Hikmetil İslamiye azası bulunan Bediüzzaman, Ehli İmanı, ...bu dehşetli fitneden... ...devleti İngiliz esaretinden kurtarmak için... ...Utuvat-ı Sitte isimli bir eser yazdı. Ve bunu bastırarak dağıttı. Bediüzzaman bu eserinde ve makalelerinde... ...işgalcilere şöyle haykırıyordu. Tükürün İngiliz layınının hayasız yüzüne... ...ey ekpekül küpekâdan küp etmiş köpek... ...İslamiyet muhabbeti senin husumetini istilzam eder... Cebrail şeytan ile barışmaz. Bir taraftan işgalcilerin aldatmacalarını boşa çıkaran Said Nursi, diğer taraftan da iman hakikatlerini ispat eden Nokta isimli eserini neşreder. Bu eserde temel olarak Allah'ın varlığını ve birliğini, imanın diğer rükünlerini kuvvetli delillerle ispat eder. Bu eserlerinde, Fevkalade tesirli ve ikna edici bir uslup, akılcı bir mantık kullanan Bediüzzaman, ecnebileri şaşkına çevirmişti. Bu kitapları gören İslam düşmanları, ''Bu eser sahibi dünyada kaldıkça biz cinsizliği bu millete kabul ettiremeyiz. Bunun bu yurdun ortadan kaldırmalıyız.'' diyerek idamına hükmederler. Cesaretin şahikasında bulunan Bediüzzaman ise, ''Tevekkeltü alallah.'' ''Ecel birdir, Ege'yi üretmez.'' diye mukabelede bulunur. zamanın İstanbul'daki can siperhane hizmetleri Ankara hükümetinin dikkatini çekmişti. Ankara'ya gelmesi için Mustafa Kemal'den ve mebuslardan 18'den fazla davet almıştı. O siper gerisine mücadeleyi sevmediğini, İstanbul'da en tehlikeli yerde olmak istediğini belirterek bu davetleri kabul etmemiş... Ancak yapılan ısrarlı davetlere kıramayacağı dostları da katılınca 1922'de Ankara'ya gelmişti. Ankara'da Millet Meclisi'nde mebuslar tarafından hoş amedi yapılarak çok samimi ve candan karşılandı. Ne var ki umduğunu bulamadı. Mebusların büyük bir çoğunluğunun namaz gibi büyük bir ibadete ve dinin temel meselelerine karşı ilgisizliğini gören Bediüzzaman on maddelik bir beyanname neşretti. Bu inkılab-ı azimin temel taşları sağlam gerek, diyerek milletin meclistekileri taklit edeceğini, bunun için mebusların namaz kılmaları ve dinin esaslarına sarılmaları gerektiğini belirtti. Bu beyannamenin de içinde bulunduğu Hubab isimli eserini 1923 yılından eşretti. Bediüzzaman, içinde Arapça Hubab Risalesi ile Türkçe olarak yazılan nokta risalesinin de bulunduğu eserine Mesnevi-i Nuriye ismini verir. Bu eserde ayrıca aslı Arapça olan Katre, Habbe, Zühre, Zerre, Şemme, Şule, Lemalar, Reshalar, Lâsiyyemalar bulunmaktadır. Ubekli bir marifetullah dersi olan ve çok veciz bir şekilde yazılan Mesnevi-i Nuriye'nin tercümesini de Bediüzzaman'ın kardeşi Abdülmecit Nursi yapmıştır. Mesnevi-i Nuriye'de Risale-i Nur'un hizmeti şöyle özetlenir. İklem eyyühel aziz, tesadüf şirk ve tabiattan müteşekkil fesat şebekesinin alemi İslam'dan nef ve ihtiyacına Risale-i Nur'ca verilen karar infaz edilmiştir. İslam ordusunun Yunan'a galip gelmesinden neşelenen müminler arasında zındıka fikrinin yayılmasına çalışıldığını gören Bediüzzaman, iman esaslarına ilişecek bu ejderha ile mücadele etmek için Zeyl-ü Zeyl isimli 7 sayfalık Arapça bir risale bastırır. Bu risalede tabiatperestlere ve esbab perestlere şiddetli tokatlar vurur. Tabiatın ve sebeplerin hiçbir şeyin yaratıcısı olmadığını, Varlıkların kendi kendine meydana gelmelerinin imkansızlığını kuvvetli delillerle ispat eder. İnsizliği ve inkarı temellerinden çürüten bu eser daha sonra Barla'da yazacağı Tabiat Risalesi'nin özeti hükmündedir. Hadislerde ahir zamanda gelecekleri haber verilen şahısların siyaset sahnesine çıktıklarını gören Bediüzzaman 1923 yılı baharında Van'a gider. Burada talebe yetiştirmeye başlar. İki sene sonra çıkan Şeyh Sayit hadisesine karışmadığı halde nüfuzundan korkularak önce Burdur'a sürgün edilir. Burada bir yandan dini hizmetlerine devam eden Bediüzzaman, diğer yandan Risale-i Nur tarzı yeni bir neşriyat ve hizmetin kapısını açacak manevi ve fikri hazırlıklar içindeydi. Evhit ve ibadetin hikmet ve esaslarını ihtiva eden Nur'un ilk kapısı isimlerlerini burada tehlif eder. Bu eser birkaç ay sonra telifine başlanacak olan risale Nurlar'ın habercisi gibidir. Bediüzzaman Burdur'da yedi ay kaldıktan sonra Isparta'ya, oradan da Barla'ya getirilir. Barla, dağ başında, kuş uçmaz, kervan geçmez bir nahiyedir. Zamanın idarecilerinin maksadı da Bediüzzaman'ın burada kimseyle irtibat kurmadan kendi halinde yok olup gitmesidir. Yok edilmek istenen sadece zaman değildir. Yok edilmek istenen 14 asırlık inanç sistemidir, imandır, Kur'an'dır. Ülke cumhuriyet adı altında istibrat getiremiştir. Takrir-i sükun kanunu çıkarılmış, bütün muhaliflerin sesi kesilmiş, peş peşe yapılan inkılaplarla milletin dinle irtibatı koparılmaya çalışılmış... Dini eğitim veren medreseler ve tekkeler kapatılmıştı. Bütün dünyada tesirini gösteren dinsizlik cereyanı, Türkiye'de de üst seviyede taraftar bulmuştu. Okullarda ve ders kitaplarında Allah'ın varlığı ve diğer imani esaslar inkar ediliyor, İslamiyet ve Peygamberimize alay ediliyordu. Artık Glaston'un hedefi olan Müslümanları Kur'an'dan soğutma planı adım adım tatbik ediliyordu. İşte bu planları akim bırakacak, nurlu gür ses Barla'dan yükseliyordu. Barla, Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunun aleme gösterildiği mübarek bir beldedir. Barla, inkara karşı imanın sayhalaştığı, Batıla karşı Hakk'ın şahlandığı, maddeye karşı mananın bayrak olduğu mübarek ve şerefli bir yerdir. Barla, iman abı hayatının gürül gürül aktığı bir çeşme, hakikatin coştuğu bir çağlayan, nuru bütün dünyayı aydınlatan bir güneştir. Barla, Kur'an hakikatlerinin kainata yayıldığı nurun ilk medresesidir. Arda'da ilk tehlif edilen eser Haşir Risadesi'ydi. 1926 yılı baharında Eylidir Gölü kenarında. Şimdi bak Allah'ın rahmet eserlerine. Dünyayı ölümün ardından nasıl diriltiyor. Şüphe yok ki o ölüleri de mutlaka tekrar dirilticidir. O her şeye hakkıyla kadirdir. Meâlindeki ayeti 40 defa okuyan Bediüzzaman, kalbine doğan ilhamla Ahir Risalesini kaleme almıştır. Ahir Risalesinde ahiretin varlığı aklı ve kalbi tatmin edecek tarzda ispat edilmektedir. Bu sırada henüz harf inkılabı yapılmadığı için bu eser İstanbul'da bastırılmıştır. 1927 yılında ise Kur'an'ın mucizeliğini izah ve ispat eden 25. Söz yazıldı. 1930'da okutulan ders kitaplarında Kur'an'ın efsane olduğu ileri sürülecekti. Rejimin gidişatından din aleyhine çevrilen planları sezen Bediüzzaman... ...gelecekteki problemlere çareler hazırlıyordu. Bediüzzaman'ın Barla'da bulunduğu yıllarda Risale-i Nurların dörtte üçü yazılmıştı. 1928 yılında yapılan harf inkılabıyla... Ile... Mazi ile geçmişle geleceği birbirine bağlayan zincirin halkalarından biri daha koparılmıştı. Kur'an yazısı yasaklanmış, latin alfabesi kabul edilmişti. Okullarda yeni alfabe öğretilecek ve İslami kültür tamamen yok edilecekti. Said Nursi'nin küfür karanlığını yırtıp dağıtan, dinsizlik fikrini parça parça eden Risale-i Nurları matbaada basılamıyordu. Halbuki Risale-i Nur ummanından yudum yudum içecek olan milyonlarca insana bu av hayat nurlarını ulaştırmak gerekiyordu. Her türlü dini faaliyetin engellendiği bu zulüm ve ceberut devrinde kitapları elle çoğaltmaktan başka çare kalmamıştı. Barla, Sparta ve çevresindeki köylerde bulunan binlerce insan Risale'leri elle yazmaya başlamıştı. Sav köyü bin kalemle risaleleri çoğaltıyor. Gençler, yaşlılar, kadınlar, çocuklar iman hakikatlerini çiçek çiçek beziyor, nakış nakış işliyorlardı. İman tekneye meydan okuyor, her bir nur talebesi bir matbaa gibi çalışıyordu. Yaklaşık çeyrek asır boyunca devam edecek olan Risale-i Nur telifatı boyunca zaman kesif bir neşriyat devresini yaşadı. Varla'da Bazen Uluçunar ağacında, bazen Katran ağacının tepesinde, Çam dağında, Karadut'un gölgesinde, Karakava'nın altında, Barla'nın bağ ve bahçelerinde bir taraftan Risale-i Nur'ları tehlif ediyor, diğer taraftan yazılan bu eserleri Nur postacıları ve Nur iskele memurları diye tabir ettiği talebeleri vasıtasıyla havalindeki köy ve kasabalara gönderiyordu. Yazılan Risaleler tekrar Bediüzzaman'a geliyor o da bunları tasih ediyordu. Onun bütün derdi, meşgalesi, merakı, Risale-i nuru idi. Bediüzzaman ilk büyük eserine Sözler ismini verdi. İslam esaslarını ve iman hakikatlerini beyan eden sözlerde, Tevhid'in incelikleri, namazın hikmet ve ehemmiyeti, haşir ve kıyametin akli ve mantıki delillerle ispatı, nübüvvetin manası... İnsanın mahiyeti, kainatın esrarı, miracın hakikati, kaza ve kaderin izahı, meleklerin ve ruhanilerin mevcudiyeti gibi mühim mevzular işlenir. 700 sayfaya yaşan bu eserin, besmelerin esrarının anlatıldığı birinci sözünde şöyle denir. Bismillah her hayrın başıdır. Biz dahi başta ona başlarız. Bil ey nefsim! şu mübarek kelime İslam nişanı olduğu gibi, bütün mevcudatın lisan-ı haliyle bir de zebanıdır. Mektubat ise bin yıldır İslamiyet ve Kur'an aleyhine biriken ve bu asırda akla gelebilen çeşitli suallerin mantıki cevaplarını ihtiva etmektedir. O eserde ayrıca cennet ve cehennemin vücudu, şeytan ve şerlerin yaratılmasının hikmetleri, kulafay Raşid'in devrindeki fitnelerin mahiyeti, ahir zamanda İsa aleyhisselamın nuzulü ve deccalı öldürmesi, şakk kamer mucizesi, kelime-i tevhidin manasındaki hazinelerin sırları, müminler arasında uhuvvetin lüzumu, oruç ve şükrün fazileti, duanın esrarı, menfi ve müsbet milliyetçiliğin izahı, tasavvuf hakikatinin beyanı bulunmaktadır. Ayrıca, Peygamber Efendimiz'in mucizelerinin bulunduğu muhteşem Risale de bu eserin içindedir. Peygamberimizin 300 mucizesini ihtiva eden bu Risale, hiçbir müracaat kitabı bulunmadığı bir zamanda 12 saatte yazılmıştır. Büyük bir kısmı Barla'da yazılan nem alarsa, Peygamber yolu ve sünnet-i seniyenin ehemmiyetini, dua ve sabrın rüzumunu, medeniyetin dinsiz kısmının iç yüzünü ve Kur'an medeniyetiyle muvazenesini, iktisat ve kanaatın bereket sebebi olduğunu, ehli hakkın ihtilaf sebepleri ve kuvvetli ittifaklarının lüzumunu, ihlas ve tesanüdün Allah'ın rızasına nasıl yol açtığını, uluhiyeti inkar ederek icadı tabiata vermenin batıllığını, kadınlar için tesettürün fıtri olduğunu, hastalık ve musibetlerin hikmetini, Esma-i Hüsna'dan altı ismin ...insan ve kainat üzerindeki tecellilerine ihtiva eder. Bediüzzaman bu eserde gençlere şöyle seslenir. Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız! Aya Avrupa'nın size ettikleri hatsiz zulüm ve adavetten sonra... ...hangi akıl ile onların sefahet ve batıl efkarlarına ittiba edip... ...emniyet ediyorsunuz? Yok, yok.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 zaman Barla'da ve daha sonra Kastamonu ve Emirdağ'da bulunduğu sıralarda talebe ve dostlarına mektuplar yazıyor, onların çeşitli mevzulara dair suallerini cevaplıyor, iman hizmetleriyle ilgili prensipler vaz ediyordu. Böylece Barla, Kastamonu ve Emirdağ lahikaları meydana geldi. zaman bu lahikalarında Kur'an hizmetkarlarının aralarındaki takip edecekleri uhuvvet, ihlas düsturlarını işliyor... Kurani ani ölçüler ışığında siyasi ve içtimai görüş ve telakkilerini serdediyordu. Barla'da doğan nurun gönüllerde makes bulmasını hazmedemeyen mihraklar, yeni planlar tezgahlayarak Bediüzzaman'ı Isparta'ya getirip tevkif ettiler. 120 talebesiyle birlikte gizli cemiyet kurduğu, rejimi yıkmaya çalıştığı iddiasıyla, Eskişehir'de hapis ve işkenceye tabi tutulan Bediüzzaman, burasını da bir medrese-i nuriyeye çevirmişti. Medrese-i Yusufiye adını verdiği bu zindanda da tehlif hizmetlerine devam eden Bediüzzaman 28, 29 ve 30. lemalarla 1. ve 2. şuayı kaleme alır. O zaman okullarda okutulan inkarcılığa karşı son derece kuvvetli iman dersi veren bu eserler mahkumlar üzerinde büyük tesir icra eder. O kadar ki ağır suçlardan mahkum olan pek çok kimse Bediüzzaman ve talebeleri sayesinde ıslah olur ve dindar insanlar haline gelir. Yüzü aşkın Risale'yi inceleyen mahkeme hiçbir suç unsuru bulamamış ancak devlet eliyle teşvik edilen açık saçıklığa karşı Kur'an'ın hükümlerini izah eden tesettür Risalesinden dolayı Bediüzzaman'ı 11 ay hapse mahkum etmişti. Hapisten sonra Kastamonu'ya sürgün edilen Bediüzzaman, polis karakolunun karşısında şiddetli bir tarassut ve tazik altında bulundurulur. Burada Ayetül Kübra isimli 7. şuayı yazan Bediüzzaman, kainattan halikını soran bir seyyahın müşahedeleriyle Allah'ın varlığını ve tevhidi kuvvetli delillerle ispat eder. Bu risale İstanbul'da bastırılır. Kastamonu'da üçüncü şua olan münacaat Risalesi ile dördüncü ve altıncı şualar tehlif edilir. Aslı önceden yazılan beşinci şua da burada yeniden düzenlenir. Beşinci şua Türkiye'de ve dünyada meydana gelen birçok hadiseyi açıklayan bir şaheserdir. Ahir zamanda gelerek uluhiyet dava edecek olan decan ve Şeriat-ı Ahmediye'yi tahribe çalışacak olan Süfyan hakkındaki hadislerin açıklandığı bu eser, ehli imanı büyük bir mesuliyetten kurtarmıştı. Büyük deccal şeytanın ivası ve hükmüyle şeriat-ı iseviyenin ahkamını kaldırıp Hristiyanların hayatı ı içtimaiyelerini idare eden rabıtalarını bozarak anarşistliğe ve yecüc ve mecüce zemin hazır eder. Ve İslam deccalı olan Süfyan dahi şeriat-ı Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam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 dehşetli bir anarşistliğe meydan açar. Bediüzzaman Kastamonu'dayken bir kısım lise talebeleri yanına gelerek bize halikınızı tanıttır. "Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar." diyerek ders isterler. O da "Sizin okuduğunuz fenlerden her bir fen kendi lisanı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halık'ı tanıttırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. Dedikten sonra her fennin Allah'ın varlığını ve birliğini ispat ettiğini misalleriyle anlatır. Bu ders daha sonra deniz hapsinde yazılan meyve risalesine altıncı mesele olur. Onun risale-i nurla başlayan, hizmet ve neşriyatını engellemek isteyen idareciler ve dinsiz çevreler onu burada da rahat bırakmazlar ve Denizli Mahkemesine sevk ederler. Anadolu'nun muhtelif yerlerinden toplanan 126 nur talebesi de tevkif edilerek Deniz Hapishanesine getirilir. Böylece 2. Medrese-i Yusufiye devri başlar. Hapishane dışındayken idareciler tarafından sıkı bir takibat altında tutulan evini nur medresesi haline getiren Bediüzzaman, hapishaneyi medreseye çevirerek eserlerini telife devam eder. Namazın hakikatını ve imanın temel umdelerini izah eden, gençlere yönelik kıymetli dersleri ihtiva eden meyve risalesini çok ağır şartlar altında yazan Bediüzzaman, birçok mahkumun ıslahına vesile olur. Hazılı katiller bile Kur'an öğrenerek namaz kılmaya, tahta kurusunu bile öldürmekten çekinmeye başlarlar. Denizli mahkemesinde idamla muhakeme edilen Bediüzzaman, hiçbir tehdide beş para vermeyerek, ...kahramanca müdafalar yapıyor... ...ve şöyle haykırıyordu. Ey dinini dünyaya satan... ...ve küfrü mutlaka düşen bedbahtlar... ...elinizden ne gelirse yapınız... ...dünyanız başınızı yesin ve yiyecek. Yüzer milyon kahraman başların feda oldukları... ...bir kutsi hakikata... ...başımız dahi feda olsun... 9 ay mevkuf kaldıktan sonra beraat eden ve Emirdağ'da oturmaya mecbur edilen Bediüzzaman, burada da büyük bir takip ve tarassut altında tutulmuştu. Emirdağ'dayken, talebelerine çok kıymetli mektuplar yazan ve onlara nurun içtimai derslerini veren Bediüzzaman, daha önce telif ettiği eserlerin tanzimiyle bizzat alakadar olur. Meyve Risadesi ile kuvvetli iman dersi veren Ayetülkübra. Kübra, Tabiat ve münacaat risaleleri gibi Risale-i Nur'un on bir parçasını bir araya getiren Bediüzzaman bu esere Asayi Musa ismini verir. Ayrıca Risalet-i Ahmediye ve mucizeleriyle Kur'an'ın harikulade icazını beyan eden 19. mektup ve 25. sözden müteşekkil Zülfikar isimli mecmuayı İslam yazısıyla neşreder. Bu iki eser hakkında Asayi Musa'nın başında şöyle denmektedir.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 ve 8. Lema ile çeşitli mektup ve fıkralar bulunmaktadır. Artık o, yıllardır verdiği hizmetin, çektiği çilelerin neticelerini görmeye başlamış, Risale-i Nurlar elle yazılarak 600 bin nüsra çoğaltılmıştı. 1946'da ise, Bediüzzaman'ın ifadesiyle, bin kalemli bir nurcu olan, teksir makinesiyle çoğaltılmaya başlayan, Risale-i Nurların sayısı, ...kat kat atmıştı. Bediüzzaman'ın hizmetine sekte vurmak isteyen zındıka mihrakları... ...1948 yılında Afyon hapsine sebebiyet verirler. Burada tarihin en büyük zulümlerinden biri daha yaşanmıştır. 60 kişilik koğuşta karşılıklı açılmış pencerelerin bulunduğu... ...ve camların 2 milim buz tuttuğu soğukta... 75 yaşında tek başına bırakılan Hazreti Üstad tehlif hizmetinden geri durmuyordu. Burada da 15. Şua olan El Hüccetü Zehra isimli eseri yazmış, Fatiha ve Tahiyyat'ın tefsirini yapmıştır. Böylece Şualar isimli eserini de tamamlamış oluyordu. Afyon'da 20 ay mefkuf tutularak tahliye edilen Bediüzzaman, tekrar emir daha getirilir. Burada telif ve hizmetlerine devam eder. O havalide bulunan talebeleriyle birlikte Nur Risalelerinin neşir ve tahsih hizmetini yürütür. Tarih 14 Mayıs 1950 Artık Türkiye'de yeni bir devir başlamıştır. Demokrat Parti'nin millet iradesiyle iktidara gelmesi üzerine ülkede esen hürriyet havası nispeten sıkıntılara hafifletmişti. Ancak eski devri devam etmek isteyen bazı mahalli idareciler ve memurların baskıları sürmektedir. O ise fırsat buldukça yarım asır önce yaptığı gibi her türlü görüşlerini içtimai ve siyasi hayata taalluk eden düşüncelerini gazete lisanıyla da duyurmaya çalışır. Daha önce lahikalar yoluyla verdiği dersler ve makaleler gazete ve mecmualarda da yer almaya başlar. Onun Risale-i Nur hizmeti ve neşriyatı hakkında başta Sevil-ü Reşat, Büyük Cihat, Ehli Sünnet, Hür Adam, Serden Geçti, Büyük Doğu olmak üzere muhtelif gazetelerde haber ve yazılar çıkmaktadır. Bunlardan memnun olan Bediüzzaman bu tür neşriyatı mütemadiyen teşvik eder ve destekler. Bu yıllarda Risale-i Nur'un çeşitli yerlerinde bulunan gençlikle ilgili bahisleri, ibadet ve imana dair kısa bölümleri bir araya toplayan Bediüzzaman, Gençlik Rehberi isimli eserini meydana getirir ve neşreder. Sizlerdeki gençlik katiyen gidecek. Eğer siz daire-i meşruada kalmazsanız, o gençlik zayi olup başınıza hem dünyada, hem kabirde, hem ahirette, ...kendi lezzetinden çok ziyade belalar ve elemler getirecek. Eğer terbiyeyi İslamiye ile o gençlik nimetine karşı bir şükür olarak... ...ilfet ve namusluluk ve taatte sarf ...o gençlik manen baki kalacak. Ve ebedi bir gençlik kazanmasına sebep olacak. İstanbul'un değişik semtlerinde kaldığı sıralarda... Risale-i Nur neşriyatını ve hizmetini takip etmekten bir an geri durmayan Hazreti Üstad, çeşitli mevzulara dair yazdığı mektup ve bahisleri bir araya getirerek, Nur aleminin bir anahtarı isimli eserini hazırlar. Artık 23 yıldır devam eden telif hizmeti tamamlanmış, sıra Risale-i Nurların matbaalarda basılması ve her tarafta neşredilmesine gelmişti. Diğer yandan Afyon'da 8 senedir devam eden, Afyon Mahkemesi beraatla neticelenmiş, müsaade edilen risale Nur'la iade edilmişti. Hazreti Üstad buna fevkalade sevinmiş, her taraftan memnuniyet bildiren tebrik tergahları almıştı. Bir taraftan nur hizmetini dikkatle takip ve idare eden Bediüzzaman, diğer taraftan da din ve vicdan hürriyetine ve memleketin maddi ve manevi imar ve refahına zemin açan Demokrat Parti idarecilerine ve mebuslarına istikamet verici mektuplar yazıyordu. Dindar ve dine hürmetkar demokratlara ve İslam kahramanı Adnan Menderes'e gibi başlıklar taşıyan bu mektuplarda devri sabıkın zulümlerine son verilmesi ve yaraların sarılması için adaletli olunmasını, İslam kardeşliği ve İslam birliğinin esas yapılmasını, böylece dinsizliğin, masonluğun ve komünistliğin karşısında durulabileceğini belirtiyordu. Bediüzzaman, demokratların dine ve dindarlara hizmet etmekle büyük kuvvet kazanacaklarına ihtar ediyordu. Demokratlara büyük bir hakikati ihtar. Sayın Adnan Menderes, Ezan-ı Muhammediye'nin ve vesselam neşriyle demokratlar on derece kuvvet bulduğu gibi, öyle de Ayasofya'yı da 500 sene devam eden vaziyeti kutsiyesine çevirmektir ve alemi İslam'da çok hüslü tesir yapan ve bu vatan ahalisine, alemi İslam'ın hüsnü teveccühünü kazandıran, bu 20 sene mahkemeler bir muzur cihetini bulamadıkları, ve 5 mahkemede beraatına karar verdikleri Risale-i Nur'un, resmen serbestiyetini dindar demokratlar ilan etmelidirler. Ta bu yaraya bir merhem vurmalı. O vakit alemi İslam'ın teveccühünü kazandıkları gibi, Başkalarının zalimane kabahatı da onlara yüklenmez fikrindeyim. Bediüzzaman Risale-i Nurlara Diyanetin sahip çıkmasını ve bu eserlerin Diyanet tarafından bastırılmasını istiyordu. Bu mümkün olmayınca Demokrat Parti milletvekili olan bir Nur talebesine tab ettirmesi için izin verdi. O da diğer nur talebeleriyle birlikte bu Kur'an hakikatlerini matbaalarda bastırmaya başladı. Önce sözler basıldı. Ardından mektubat, lemalar, şualar. Asayi Musa, Mesnevi-i Nuriye, Lahikalar ve Tarihçeyi Hayat. Eserlerin matbaalarda basılmasıyla Nur Risaleleri daha kolay yayılmaya başladı ve herkesin istifadesine sunuldu. Yıllardır iman hakikatlerinden mahrum olan milyonlar Risale-i Nur'a koşuyor, ebedi hakikat çeşmesinden kana kana içiyordu. Tehlif ettiği eserlerin matbaalarda basılması ve milyonların Nur hakikatlerine koşması Bediüzzaman'ı son derece mesrur etmişti. Basılan eserlerin formaları geliyor, müellif bunları bizzat kontrolden geçiriyor ve sevincini şöyle dile getiriyordu. Şimdi Risale-i Nur'un bayramıdır. Benim vazifem artık bitti. Ben bu günleri bekliyordum. Artık gideceğim. Enezu için bir yere çıksa talebelerine, Hemen dönelim. Şimdi formalar gelmiştir. Formaları bekletmeyelim. Diyerek heyecanla eve dönüyordu. Her yerde ve her zaman alemi İslam'ı, Vatanı, milleti ve İslam gençliğini düşünen Hazreti Üstad, Emirdağ'da ağır hasta olduğu bir sırada, ''Kardeşlerim, Risale-i Nur bu vatana hakimdir. Risale-i Nur, Mason ve komünistlerin belini kırmıştır. Biraz sıkıntı çekeceksiniz, fakat sonunda çok iyi olacak.'' der. Vefatından birkaç gün önce Urfa yolunda, 40 derece ateş içinde şiddetli ıstırap çekerken bile o yine müjdeler veriyordu. Kardeşlerim Risale-i Nur daima galiptir. Siz hiç merak etmeyiniz. Risale-i Nur'un hakiki şakitleri Nişriyat-ı diniyelerinde Kur'an hesabına vazifedar sayılırlar. Diyen Bediüzzaman iman hizmetinin ehemmiyetini anlatırken... ''Biz öyle bir hakikate hayatımızı vakfetmişiz ki, güneşten daha parlak ve cennet gibi güzel ve saadeti i gibi şirindir.'' diyor. Ve nur talebeleri, Kur'an'ın manevi tefsiri nur risalelerini elden ele, gönülden gönüle ulaştırdılar. zaman Said Nursi, canından fazla sevdiği ve göz bebeği gibi koruduğu risale-i nur hizmetini, nur talebelerine emanet etti. Onlar da emanet aldıkları gibi bütün ruhu canlarıyla muhafaza ettiler. Her bir kitap on binlerce baskı yaptı. Her bir risale milyonlar tarafından okundu, milyonlar imanın kurtulmasına vesile oldu. Bugün Anadolu'nun en küçük merkezinden en büyüğüne kadar nur risaleleri okunmakta nur dersleri devam etmektedir. Anadolu'nun sinesine yerleşen Risale-i Nur'u hiçbir kuvvet sökemedi ve sökemeyecektir. Bediüzzaman'ın ve Nur talebelerinin kararlılığı, taviz vermeden gösterdikleri gayret, ihlas, sadakat, sevat ve metanetleri sayesinde Risale-i Nur dalga dalga yayılmış... Anadolu'nun sınırlarını aşarak dünyanın muhtelif ülkelerine ve kıtalarına ulaşmıştır. Bugün muhtelif dillere çevrilen Risale-i Nurlar hakkında dünyanın çeşitli ülkelerinde gazete ve mecmualarında araştırmalar yayınlanmaktadır. Risale-i Nurlar üniversite kürsülerinde tezlere mevzu olmakta, dünya radyo ve televizyonlarının programlarında yer almaktadır. Akındaki peşin hükümlerin süratle yıkılmaya yüz tuttuğu, muhteva ve mesajının her geçen gün daha iyi anlaşıldığı şu vasatta meydana gelen bu sevindirici tablo, bu nurani iklim, en başta bütün hayatını iman ve Kur'an'a vakfetmiş olan zamanın dua ve himmetinin neticesidir. Hiçbir dünyevi menfaat gözetmeden sadece Allah rızası için çalışan fedakar nur talebelerinin eseridir. Nur talebeleri, Risale-i Nur neşriyatının yanı sıra bu hakikatları çıkardıkları gazete ve mecmualarda da neşrettiler. İhlas gazetesi, nurları pervasızca müdafaa eden bir bayraktı. Zülfikar, korkusuz ve tavizsizce nurun hakikatlerini dost ve düşmana haykırıyordu. Huvvet nur risalelerini susamışlara ulaştıran bir abu hayat kuyruğuydu. İttihat nurun müdafaasını, iman ve Kur'an mücadelesini, İslam'ın ebedi sesini efkar anmaya duyuran, Müslümanlar arasında iman şuurunun ve uhuvetin dalga dalga yayılmasına vesile olan bir hakikat şelalesiydi. Bugün 21 yıldır Baba Ali'de Risale-i Nur'ların şaşmaz ölçüleri muvacehesinde mücadele eden Yeni Asya gazetesi hakikatin gür sesi olarak büyük bir inanç ve kararlılıkla hedefine doğru yürümektedir. Risale-i Nur'un prensipleri dahilinde neşriyat yapan Köprü Bizim Aile Can Kardeş dergileri hale hale nurlu mesajları yaymaktadırlar. Günümüze gelinceye kadar birçok yayın evi Risale-i Nurları neşretti. Nurlar dünyanın en ücra köşesine kadar ulaştı. Yeni Asya gazetesi neşriyatının yeni bir tanzimle bastırdığı risaleler, Nur'un neşriyat hizmeti içinde yeni yeni ufuklar açmakta, Nurların daha bir iştiyakla okunmasına, halka halka yayılmasına vesile olmaktadır. Yıllar önce bütün menfi şartlara rağmen Bediüzzaman şöyle diyordu. Merak etmeyiniz kardeşlerim. Onurlar parlayacaklar. Ve onun eserlerinden iman alan, şuur alan, fiiz alan milyonlar şöyle haykırmaktadır. Evet üstadımız. Onurlar parladı ve parlıyor. Nurları okumak ...ve okutmakla... ...bu Kur'an ve iman hizmetinde devam etmek... ...bizim asıl vazifemizdir. Ey Muazzez Üstad... ...diyorsun ki... ...milletimizin imanını selamette görürsem... ...cehennemin alevleri içinde yanmaya razıyım. Ey hayatını vatan... Millet, gençlik için... ...İslam aleminin uhuvvet... ...ittihat ve saadeti için feda eden... ...Nurlu Üstad... Ümit var olunuz... ...diyorsunuz... ...evet aziz Üstadımız... ...ümit varız... ...zira... ...istikbaldeki İslam'ın kuvvetiyle... ...medeniyetin mehasini galebe edecek... ...zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek... Sulhu Umumi'yi temin edecektir Ümit Ümitvarı Zira Nur risaleleri söz söz mektup mektup lem alem a şua şua yayılacak kainatın manevi güneşi yeniden parlayacak alemin dengesi yeniden kurulacak karanlıkların yerini Nurlar alacaktır Ümit varız zira şu istikbalin kulabı içinde en yüksek gürsada İslamın sadası olacaktır.